Güdö Mupasan Hayalet Seslendiren Akın Altan Yeni bir dava dosyasıyla söz zorla kapatmalardan açılmıştı. Grenell sokağında, eski bir konakta, dostlar arasında bir akşam toplantısının sonlarına gelinmişti. Herkesin bir öyküsü vardı. Gerçek olduğunu kesinlediği bir öyküsü. O sırada 82 yaşındaki Delatu Samuel yerinden kalktı, gelip şömineye yaslandı. Biraz titreyen sesiyle, ben de çok garip bir şey biliyorum. Öyle garip bir şey ki, yaşamımın saplantısı oldu, dedi. Şimdi 56 yıl oldu bu serüven başıma geleli. Ama tek bir ay geçmez ki, Onu düşümde görmeyeyim. Bana o günden bir korku izi, bir korku damgası kaldı. Anlıyor musunuz? Evet, 10 dakika süresince, tüyler ürpertici bir büyük korku yaşadım. Öyle bir korku ki, o gün bugün bir tür sürekli dehşet bıraktı ruhumda. Beklenmedik gürültüler yüreğime dek titretir beni. Akşam karanlığında iyi seçemediğim nesneler içimde çılgınca bir kaçma isteği uyandırır. Geceleri de hep korkarım. Bulunduğum yaşa gelmeden önce kimselere söyleyemezdim bunu. Şimdi her şeyi söyleyebilirim. İnsan 82 yaşında oldu mu? Düşsel tehlikeler karşısında yürekli olmamaya izin vardır. Gerçek tehlikeler karşısında, Hiç gerilemedim, bayanlar. Bu öykü, kafamı öyle altüst etti ki, içime öyle derin, öyle gizemli, Öyle tüyler ürpertici bir sıkıntı saldı ki, Hiçbir zaman anlatmadım. Benliğimin en derin yerinde, Üzücü, Utanç verici gizleri, yaşamımızdaki tüm söylenmez zayıflıkları sakladığımız o yerde gizledim onu. Açıklamaya çalışmadan, olduğu gibi anlatacağım serüveni size. Şurası kesin ki açıklanmaz bir şey. O anda delirmişsem, o başka. Ama hayır, delirmemiştim. Size bunun kanıtını da vereceğim. Ne isterseniz düşünün. İşte olaylar olduğu gibi. 1827'de Temmuz ayındaydı. Ronda, garnizondaydım. Bir gün rıhtımda dolaşırken kim olduğunu tam olarak anımsayamamakla birlikte tanıdığımı sandığım bir adam arasladım. İçgüdüyle onu durdurmak için bir devini de bulundum. Adam bu devini gördü, yüzüme baktı. Ve kollarıma düştü. Eskiden çok sevdiğim bir gençlik arkadaşıydı. Beş yıldır görmemiştim kendisini. Bu sürede yarım yüzyıl yaşlanmışa benziyordu. Saçları apaktı. İki büklüm, gücü tükenmiş gibi yürüyordu. Şaşkınlığımı anladı ve bana yaşamını anlattı. Korkunç bir mutsuzluk onu yıkmıştı bir genç kıza delice aşık olmuş, onunla bir tür mutluluk esrikliği içinde evlenmişti. Bir yıllık bir insanüstü mutluluk ve yatışmak bilmez tutkudan sonra, kızcağız birdenbire bir kalp hastalığından ölmüştü. Aşkın kendisi öldürmüştü onu kuşkusuz. Dostum hemen cenaze günü şatosundan ayrılmış, gelip Gondaki konağında oturmaya başlamıştı. Burada yalnız, umutsuz, Acılar içinde yaşıyordu. Öyle düşkün bir durumdaydı ki, Kendini öldürmekten başka bir şey düşünmüyordu. Seni böyle yeniden bulduğuma göre, Bana büyük bir hizmette bulunmanı rica edeceğim. Gidip odamın, Odamızın çekmecesinden birkaç kağıdı almanı isteyeceğim. Çok acele gereksinimim var bu kağıtlara. Bu işle bir yardımcıyı ya da bir iş adamını görevlendiremem. Çünkü, Aşılmaz bir ağız sıkılığı ve kesin bir sessizlik gerek bana. Bana gelince, bu eve dünyada dönmem. Bu odanın anahtarını vereceğim sana. Ayrılırken kendim kilitlemiştim. Yazı masasının anahtarını da. Ayrıca pusulamı bahçıvana vereceksin. Sana şatoyu açacaktır. Ama yarın öğle yemeğine gel bana. O zaman konuşuruz bunları. Ona bu küçük hizmeti yerine getireceğime söz verdim. Ayrıca, yurtlu Londan yaklaşık beş fersah ötede bulunduğundan benim için bir gezintiden öte bir şey değildi bu. Atla bir saatlik bir işti. Ertesi gün saat 10'da oradaydım. Baş başa yemek yedik. Ama 20 söz bile çıkmadı ağzından. Kendisini bağışlamamı rica etti. Mutluluğunun yattığı bu odaya gidecek olmamı düşünmek kendisini alt üst ediyordu. Öyle söylüyordu. Gerçekten de, ruhunda gizemli bir savaş başlamışçasına şaşılacak ölçüde sinirli ve düşünceli göründü bana. En sonunda yapmam gerekeni tam olarak açıkladı. Çok basitti. Anahtarı elimde bulunan mobilyanın sağdaki ilk çekmecesine konulmuş iki mektup paketini ve bir destek kağıdı almam gerekiyordu. ''Bunlara hiç bakmamanı rica etmeme gerek yok.'' Diye ekledi. Bu söz neredeyse yaraladı beni. Biraz sert bir biçimde bunu kendisine söyledim. ''Bağışla beni. Fazla acı çekiyorum.'' Diye kekeledi. Sonra ağlamaya başladı. Görevimi yerine getirmek üzere saat bire doğru ondan ayrıldım. Parıl parıl bir hava vardı. Çayırlar arasından, tarla kuşlarının şarkısını ve kılıcımın çizmem üzerindeki uyumlu sesini dinleyerek hızla sürüyordum atımı. Sonra ormana girdim, atımı yavaşlattım. Ağaçların dalları yüzüme okşuyordu. Bazı bazı bir yaprağı dişlerimle yakalıyor, içinizi, kim bilir neden, gümbürtülü ve anlaşılmaz bir mutlulukla, Bir tür güç sarhoşluğuyla dolduran şu yaşama sevinçlerinden biri içinde oburca çiğniyordum. Şatoya yaklaşırken cebimde bahçıvana vereceğim mektubu arıyordum. Kapatılmış olduğunu görüp şaşırdım. Öyle şaşırdım, öyle sinirlendim ki görevimi yerine getirmeden geri dönmeme ramak kaldı. Sonra kaba bir alınganlık göstermiş olacağımı düşündüm. Ayrıca dostum o sıkıntı içinde ayrımına varmadan kapatmış da olabilirdi bu mektubu. Küçük şato 20 yıldır bırakılmışa benziyordu. Parmaklıklı kapı açık ve çürümüştü. Kim bilir nasıl ayakta duruyordu. Yolları otlar kaplamıştı. Çimenlikler seçilmez olmuştu. Bir panjura ayağımla vurarak çıkardığım gürültü üzerine bir yan kapıdan yaşlı bir adam çıktı. Beni gördüğüne şaşırmışa benziyordu. Yere atladım ve mektubumu verdim. Okudu, bir daha okudu. Çevirdi, alttan alttan baktı bana, kağıdı cebine koydu ve ''Peki ne istiyorsunuz?'' dedi. Sertçe yanıt verdim. ''Bu mektupta efendinizin buyruklarını aldığınıza göre bilmeniz gerekir.'' Bu şatoya girmek istiyorum. Yıldırım'la vurulmuş gibiydi. O zaman, o zaman bu, onun odasına mı gideceksiniz? Dedi. Sinirlenmeye başlıyordum. Elbette. Ama siz beni sorguya çekmek mi istiyorsunuz yoksa? Çekelemeye başladı. Hayır efendim. Ama, ama bu oda şeyden... Ölümden beri hiç açılmadı da, beni beş dakika bekleyecek olursanız, gidip bir bakacağım. Acaba, öfkeyle sözünü kestim. Hadi canım, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Anahtar bende olduğuna göre, oraya giremezsiniz. Ne diyeceğini bilemiyordu artık. O zaman, efendim, size yolu göstereyim. Merdiveni gösterin ve beni yalnız bırakın. Siz olmadan da bulurum. Ama... Efendim... Gene de... Bu kez iyice sinirlendim. Şimdi kesin sesinizi, tamam mı? Yoksa karışmam. Onu sertçe itip eve girdim. Önce bir mutfaktan, sonra bu adamın karısıyla oturduğu iki küçük odadan geçtim. Sonra büyük sopadan geçtim. Merdiveni çıktım... Ve dostumun belirttiği odayı tanıdım. Daire, Böylesine loştu ki, Önce hiçbir şey seçemedim. Oturulmayan, Kapalı odaların, Ölü odaların şu küflü ve sası kokusunun etkisi altında, Böylece durdum. Sonra, Yavaş yavaş, Gözlerim karanlığa alıştı. Arkasından, Oldukça açık bir biçimde, Çarşafsız, Ama döşekleri ve yastıkları duran, Yastıklarından biri de sanki yeni konmuş gibi bir dirseğin ya da bir başın derin izini taşıyan bir yatakla büyük, dağınık bir oda gördüm. İskemleler yerini şaşırmış görünüyordu. Bir kapının, herhalde bir dolap kapısının aralık kalmış olduğunu gördüm. Önce ışık gelsin diye pencereye gidip açtım. Ama panjurun demirleri öylesine paslanmıştı ki, Bir türlü açamadım Kılıcımla da kırmaya çalıştım ya Başaramadım Bu yararsız çabalara sinirlenirken Gözlerimde en sonunda Gölgeye iyice alışmışken Daha iyi görme umudundan vazgeçtim Ve yazı masasına gittim Bir koltuğa oturdum Kapağı indirdim Belirtilen çekmeceyi açtım Ağzına kadar doluydu Üç paket alacaktım Bunları nasıl tanıyacağımı da biliyordum. Aramaya giriştim. Yazıları sökebilmek için gözlerimi ayırıyordum ki, arkamda bir hışırtı işitir gibi, daha doğrusu duyumsar gibi oldum. Hiç aldırmadım. Bir hava akımının herhangi bir kumaşı oynattığını düşündüm. Ama bir dakika sonra, neredeyse ayrımsanmaz bir başka deminim, Görünmedik, hafif, tatsız bir titreme geçti derimin üstünden. Azıcık bile olsa heyecanlanmak öylesine saçmaydı ki, kendi kendimden utandığından geriye dönmek istemedim. O sırada bana gereken ikinci desteği yeni bulmuştum. Tam üçüncüyü de buluyordum ki, omzumun üstünde güçlü ve acı bir it çekiş, deli gibi oradan iki metre öteye sıçramama yol açtı. Sıçrama sırasında elim kılıcımın tutağında geriye dönmüştüm ve hiç kuşkusuz böğrümde onun varlığını duymamış olsam bir korkak gibi kaçardım. Aklar giymiş bir iri kadın bir saniye önce oturmakta olduğum koltuğun arkasında ayakta bana bakıyordu. Kollarında bacaklarımda öyle bir titreme başladı ki sırtüstü devrilmeme ramak kaldı ah bu tüyler ürpertici ve saçma korkuları kendisi de duymadıkça hiç kimse anlayamaz ruh erir artık yalnızca yüreğini duyar insan tüm beden bir sünger gibi yumuşar sanki iç yanımız çöker ben ayetlere inanmam Ama o çirkin ölü korkusu içinde tüm gücümü yitirdim ve çok acı çektim. Birkaç dakika süresince, doğaüstü ürküntülerin dayanılmaz bunaltısı içinde, yaşamımın bütün gerisinde çektiğimden daha fazla acı çektim. Konuşmamış olsaydı, belki de ölürdüm. Ama konuştu. Sinirleri titreten yumuşak ve acılı bir sesle konuştu kendime egemen olduğumu aklımın yeniden başıma geldiğini söyleyemem hayır ne yaptığımı bilemeyecek ölçüde kendimden geçmiştim ama içimdeki bir tür gizli gurur biraz da meslekten gelen gurur neredeyse elimde olmadan onurlu bir soğukkanlılığı sürdürmemi sağlıyordu kendim için bir de ister kadın olsun ister hayalet onun için Görünüşü koruyordum Daha sonra ayrımına vardım bütün bunların Çünkü inanın bana Belirme sırasında Hiçbir şey düşünmüyordum Korkuyordum Ah bayım Bana büyük bir yardımda bulunabilirsiniz Dedi Yanıt vermek istedim Ama tek sözcük söyleyemedim Belirsiz bir ses çıktı ağzımdan. Gene konuştu. İster misiniz, beni kurtarabilir, iyileştirebilirsiniz. Korkunç acı çekiyorum. Acı çekiyorum. Of, acı çekiyorum. Usulca koltuğa oturdu. Bana bakıyordu. İster misiniz? Hala sesim çıkmıyordu. Başımla, evet. Dedim. O zaman bana bir kemik tarak uzattı ve mırıldanmaya başladı. Saçımı tarayın. Ah, tarayın. İyileştirir bu beni. Saçlarımın taranması gerek. Şu başıma bakın. Ne kadar acı çekiyorum. Saçlarım ne kadar acı veriyor. Çözülmüş, çok uzun, çok kara saçları, sanırım... Koltuğun arkalığının üzerinden sarkıyor, yere dokunuyordu. Neden yaptım bunu? Ne diye titriye titriye bu tarağı aldım ve ne diye onun yılanlarla oynuyormuşum gibi korkunç bir soğukluk duyusu uyandıran uzun saçlarını ellerime aldım. Hiçbir şey bilmiyorum. Bu duyu parmaklarımda kaldı ve düşündükçe titririm. Taradım saçlarını. Bu buzdan saçları kim bilir nasıl düzelttim. Büktüm, bağladım, çözdüm. Bir atın yelesini örer gibi ördüm. İçini çekiyor, başını eğiyor, mutlu görünüyordu. Birden, teşekkürler, dedi. Tarağı elimden kaptı ve aralık olduğunu gördüğüm kapıdan kaçtı. Yalnız kalınca, birkaç saniye, Karabasanlardan sonraki uyanmaların şaşkın sıkıntısını duydum. En sonunda kendime geldim. Pencereye koştum ve taşkın bir itişle panjuru kırdım. Bir ışık dalgası doldu içeriye. Bu varlığın çıktığı kapıya atıldım. Kapalı ve kımıldamaz buldum. O zaman bir kaçma ateşi, bir ürküntü, Gerçek bir savaş ürküntüsü sardığı içimi. Açık masanın üstünden çabucak üç mektup paketini aldım. Daireden koşarak geçtim. Merdivenin basamaklarını dörder dörder indim. Dışarıda bilmiyorum nereye geldim. On adım ötemde atımı görünce, bir sıçrayışta bindim ve dört nala sürdüm. Ancak huanda ve evimin önünde durdum. Gemi emir eline attıktan sonra odama koştum. Düşünmek üzere buraya kapandım. O zaman bir saat süresince bir sanrının oyuncağı olup olmadığımı düşündüm. Hiç kuşkusuz şu anlaşılmaz sinir sarsıntılarından birine, doğa üstünün gücünü kendisine borçlu olduğu, şu tansıklar doğuran beyinsel sapmalardan birine uğramıştım. Ve pencereme yaklaşırken bir görüye, bir duyu aldanmasına inanmak üzereydim. Gözlerim rastlantıyla göğsüme dikildi. Ceketim düğmelere sarılmış uzun kadın saçlarıyla doluydu. Bunları bir bir aldım ve parmaklarım titriye titriye dışarıya attım. Sonra emir elimi çağırdım. Hemen o gün dostuma gidemeyecek ölçüde heyecanlı, sıkıntılı buluyordum kendimi. Sonra ona söyleyeceklerim konusunda iyice düşünmek istiyordum. Mektupları ona yolladım. O da askere mektupları aldığına ilişkin bir yazı vermiş. Hakkımda bol bol bilgi sormuş. Rahatsız olduğun, güneş çarptığı filan söylenmiş. Kaygılı görünmüş. Ertesi gün. Gerçeği kendisine söylemek kararıyla daha şafakta ona gittim. Akşam çıkmış, bir daha da dönmemişti. Gün içinde gene geldim. Gene görünmemişti. Bir hafta bekledim. Ortaya çıkmadı. O zaman adalete haber verdim. Her yanı arattılar. Geçtiği ya da çekildiği yerin izini bile bulamadılar. Bırakılmış şato özenle araştırıldı. Kuşkulu hiçbir şey bulunamadı. Hiçbir belirti burada bir kadın gizlendiğini ortaya çıkarmadı. Soruşturma hiçbir sonuca varmadığından araştırmalar kesildi. Ve 56 yıldan beri hiçbir şey öğrenemedim. Bundan fazla hiçbir şey bilmiyorum. 1883 Son